Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün de inşallah sizlerden gelen sorularımızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden gelen sorularımızı yanıtlamaya gayret göstereceğiz. İsmail A. Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamızla birlikte Sizler de yine sorularınızı bu adreslerden bizlere ulaştırabilirsiniz veyahut daha önceki programlarımızı lalegül.tv.com.tr adresinden tekrardan izleyerek cevaplarına ulaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı Rabbim iyilikler versin. İlk sorumuz hocam, yurt dışında bulunuyorum, bulunduğum yerde Müslümanlar pek yok. Bu sebeple namazlarımı saat hesabına göre kılıyorum. Yapmış olduğum teknik hatadan dolayı yanlış ayar yapmışım ve fark ettiğimde ikindi namazımın vaktinden yarım saat önce kılmışım. Bu hal bir uzun zaman devam etmiş. Kıldığım bu namazların hepsini kaza etmem gerekir mi diye sormuşlar. Evet billahi min şeytanir <gülüyor> recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ssalatu vesselam ala Rasulillah sallallahu teane aleyhi ve sellem ve ba'du. Anladığımız kadarıyla sualde kişi vakti girmeden namazını kılmış ve bu epey bir zamanda devam etmiş. Evet dolayısıyla bu kişinin durumu ne olacaktır? Namazı veyahut da genel olarak şöyle bir cevap vermek gerekirsek e, ibadetlerin vakitli ve vakitsiz olması itibariyle iki kısma ayrılır. Vakitli olan ibadetlerde vaktinde kılmaya eda vaktinden sonra kılmaya ise kaza denir. Ayrıca namaz ibadetindeki vakit namazın vacip olmasının şartı ve sahih olmasının da şartıdır. Hı hı. Durum bu iken vakit daha henüz girmeden kişi namaz kılmakla mükellef olmadığı gibi hı hı. kılacak olsa da o kılmasıyla sorumluluktan yani vakit girdikten sonra üzerine tereddüt edecek olan sorumluluktan kurtulamaz. Evet. Dolayısıyla vakitten önce kılınacak namaz geçerli bir namaz değildir. Evet. Peki e, eda ve kaza meselesini irdeledik Aslında hı hı. bu konunun bir nebze onunla alakası var. E, i̇bn Abid'in merhum haşiyesinde eda ve kaza konularını ele alırken edanın kaza yerinde kullanılması, kazanın da eda yerinde kullanılması meselesinde bir matlab açıyor. Ve bu meseleyi de orada irdeliyor. Hı hı. Bu sual ettiğiniz mesele evet. gibisine. Şöyle ki, Eda'nın kaza yerinde kullanılması mümkündür. Kazanın da Eda yerinde kullanılması mümkündür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in isyemaline baktığımız zaman Eda'da kaza, kazada Eda tabirleri kullanılmıştır. Hı -hı. Hatta bu sualin farklı bir açıdan da bakıldığı zaman yine aynı minvalde Sabah namazının vakti fecrin doğumundan güneşin batımına kadar olan zaman şey, Fecrin doğumundan güneşin doğumuna Doğum. kadar olan zamandır. Evet. Güneş doğduğu zaman sabah namazının vakti çıkmıştır. Hı -hı. Ama öğle vakti girmemiştir. Evet. Peki bu zamanda yani güneş doğduktan sonra kerat vakti Hı -hı. çıktıktan sonraki vakitte sabah namazı sünnetiyle beraber kılınabiliyor Hı -hı. ve kılınmalıdır. Peki bu eda mıdır, kaza mıdır tartışmalarında Hı -hı. bunun kaza olduğunu daha önceden de vurgulamıştık. Hı -hı. Ama birçok e, halkımız veya birçok kişiler sünnetiyle beraber kılındığı için ee, ve daha henüz öyle vakti de girmediği için Eda bunu olarak. Eda ile evet. Eda tabirini kullanarak çok kılanlar vardır. Hı hı. Bu farklı kesimlerden bize bu suar geliyor idi. Yani biz şimdiye kadar hep Eda olarak kıldık. Ee, ne yapmamız gerekir? Dolayısıyla bu biraz sonra konuşacaklarımız aslında bu konuyla da hı, irtibatlıdır. Alakalı. Yani Eda'nın kaza yerinde, kazanın da Eda yerinde kullanılması. Evet. Şimdi bu konuya baktığımız zaman e, genel hatlarıyla edanın kazada, kazanın edada kullanılması gerçektir. Hı hı. Bu açıdan bu kişinin ilk, yani diyelim ki bir aylık bir süreçten bahsedelim evet. veyahut da fazla bir süreçten bahsedelim. E, mevzu horalde ikindi namazı i̇kindi mıydı? Namazı hocam, evet. Diyelim ki ikindi vakti girmeden ikindi namazını kılmış hı hı. ve ikindi vakti girdikten sonra da ikindiyi kıldım zannıyla kılmıyor. Evet. Ve bu kişinin zimmetinde ikindi namazı borç olarak borç kalmıştır. Var ertesi güne geldiğimiz zaman ertesi gün yine ikindi vakti girmeden ikindi namazını kılmıştır. Hı. Ama edaniyetiyle kılmıştır. Evet. Peki o kılmış olduğu namazı biz dünde kılmadığı ikindinin namazını... kazası yerine kabul edebilir miyiz? Edemezmiş. Edemezmiş. Evet. mesela bununla alakalı. Bu konuda e, fukaha iki görüşe ayrılıyor. Bazıları diyor ki kabul edilebilir. Çünkü her ne kadar kaza tabirini, eda tabirini kullansa Hı. da bu bir kazadır. Eda'nın kazada kullanılmasında bir mahsur lazım gelmez Gerçekten. diyor. Diğer grup ulema ise bunun olmayacağını çünkü bu kişi günün öylesini ya günün ikindisini kılmıyor ee, belki şey günün, günün ikindisini, ikindisini kılıyor. kılıyor. Oysa zimmetinde günün günü ikindisi vardı. vardı. Bu manada olmayacağını söyleyenler var. Ancak muhakkikler meseleyi biraz daha e, inceleyerek, irdeleyerek şöyle bir sonuca varılıyor ki i̇bn Abidin bunları naklediyor. Biraz önce bahsettiğimiz matlabada altında eğer bu kimse e, söz gelimi ertesi günün ikindisini kılarken e, zimmetinde yani kendisinin borçlu olduğu kanaatince borçlu olduğum ikindiyi kılıyorum şeklinde kalbinde bir niyet varsa ki bu nefs-i gerçekten zimmetinde bir borçla vardır. Evet. Onu kılmış kabul edildiği için bu kaza olabilir. E, çünkü onu tayin etmemiştir. Yani biraz sonra vakti girecek olan ikindi namazı şeklinde kalbinde bir tayini evet. yoktur. Ee, ve borcu da hakikaten vardır ama hususiyetle tayin etmişse yani benim işte e, vakti girmiş olan şu, şu ikindiği iki, şeklinde evet. olursa o zaman olmayacağı ifadesi kullanılıyor ancak genel olarak baktığımız zaman işte kişi e, borçlu olduğu kanaatinde olduğu için e, zimmetimde var olan ikindi namazını veya öğle namazını hangi hmm. namazsa onu kılıyorum şeklinde olduğu için burada her ne kadar eda tabiri kullansa da bu kaza olarak yerine gelecektir hmm. O zaman e, bu kardeşimize söyleyeceğimiz ilk yani bir namazı evet, bir daha kaza etmesi gerekir. Hı hı. Diğerleri ise zaten bir evvelkinin kazası, bir kazası niteliğinde evet. sırasıyla günümüze kadar gelmiştir. Hı hı. E, yine bu konular irdelenirken e, oruç meselesinden bahsedilir. i̇bn Abidin abid onu misal verir. Hı hı bir esir düşünelim ki diyor e, ki farklı kitaplarda nakillerde bulunuyor, evet. e, bulunmuş olduğu yerde senelerce kalmış ve kendince Ramazan-ı Şerif ayını kendince hesap etmiş ve bir ayı oyruç tutmuş. Oysa meğersem daha Ramazan-ı Şerif ayı girmeden Girmemiş. tutmuş Hı. ve senelerce bu hal devam etmiş. Aynı durum bu kişi için de geçerlidir. Kaza yani ilk oldu. tutmuş evet. olduğu oruç geçerli değil, Hı. nafile bir oruçtur. Ama ondan sonra vakit girdiği zaman zimmetinde borç kalmış ama kendisinin tuttuğu zanlıyla onu bir daha tutmasına gerek yok. Hı hı. Gerek duymamış. Evet. Ertesi sene ise yine vakit girdi zanlıyla oruç tutmuş, tutmuş ama oysa vakit girmediği için zimmetinde var olan borcu düşmüş. Yani kazasını. Evet. Deniyor ki bu kişi sadece bir senelik Ramazan orucunu kaza eder diğerlerini kaza etmesine gerek, gerek yok. yoktur. Bu kardeşimiz için de söyleyeceğimiz şey bundan farklı değildir. Hı hı. Veya e, daha ne dedik ya sualimizin cevap verirken başında e, işte biz e, sabah namazını hep kaz, eda niyetiyle hı hı. kılıyor idik. Oysa kazaymış. Aynı şey onun için de geçerlidir. Orada şey eda tabirini kullansa hı hı. da zimmetinde var olan namazı kastettiği için hı hı. çünkü niyet dediğimiz şey dinin telaffuzu değildir. Kalbin, Kalbin kastıdır. Hı hı. Yani kalbensiz siz onu kastettiğiniz, evet. neyi kastediyorsanız niyetiniz o demek. Orada dediğiniz gibi çok karışıklık oluyordu. İnsanlar bir şeye düşüyordu hocam. Ya Eda niyetiyle kıldım veya öyle mi kılmam lazım, mı kılmam lazım. Evet. E, gerçekten bu da yani açıklayıcı oldu. Genel bir manada evet. tüm konular açısından güzel bir açıklama oldu hocam. Evet. Allah razı olsun. E, bir diğer sorumuz hocam. E, babam yaşlığında bir malı e, çok ucuz fiyata üvey anneme sattı bizim şu anda bu satışı bozma hakkımız var mı e, Kendini var olduğunu söylüyorlar bozmamız doğru mu diye sormuşlar Tabii bu suale e, direkt cevap vermeden önce e, şunu bir irdelemek gerekir Hı -hı. bir baba e, hastalığında yani e, yaşlılığında evlenmiş olduğu hanımı ki e, muhtemelen çocuklarına güvenmediği için mi böyle bir şey yapma ihtiyacı duydu yani Hı -hı. bu konuda aslında biraz da çocuklar kendilerini lazım. sorgulamalıdırlar evet. Yani bir baba niye böyle yapsın? Bütün malın niye ona geçirsin? Veyahut da bütün malı olmasa da o daire neyse onu niye ona Hı. intikal ettirmeye çalışsın? Burada tabii ki evlatlara dönen bir taraf vardır ki bunu bir sorgulamaları gerekir. Böyle bir işlem niye babamızı teşebbüs etmesine vesile olmuştur. Tabi bu farklı bir mesele. Peki meseleye fıkhi olarak baktığımız zaman ee, bu gibi meselelerde e, marazul mevt diye tabir edilen fıkıhta yani ölüm hastalığı ki e, yaşlılıkta belli bir merhaleden sonra marazul mevt olarak Hı -hı. değerlendirilir. Marazul mevt nedir? Marazul mevt e, kişi öyle bir hastalığa yakalanıyor ki o hastalık genel itibariyle ölümcül bir hastalıktır. Hı -hı. İkincisi o hastalık o kişiyi elden ayaktan kesiyor evet. artık ihtiyacını göremeyecek bir hale düşürüyor. Üçüncü olarak da o hastalıktan dolayı ölüyor. Bu durum olduğu zaman fıkı bu haldeki kişiyi sağlam bir kişi konumunda değerlendirmiyor. Hı -hı. Çünkü artık bu insan e, dünyadan umudunu kesmiş, yaşamdan umudunu kesmiş, ahirete gitme konumunda ve evet. giderken de bir takım işlemleri e, birilerinden mal kaçırma şeklinde düşünebileceğinden dolayı gerek hanımını boşarsa buna talak-ı far diye tabir ettiğimiz yani... Miras kaçırma niyetiyle boşama şeklinde değerlendiriliyor, Hı -hı. öyle değerlendirmiş. Eğer bir e, malını hibe ediyorsa bu haldeyken buna vasiyet gibi bakmış, malının üçte birinden geçerlidir demiş. Mal satım, hatta ikrarda bulunuyorsa bu ikarı yani benim filancık kişiye borcum var dese normal borçlardan sonra bunun değerine e, yani şey sıralamasına sokulmuştur. Bu da bu haldeki kişiye fıkı farklı bir gözle baktığından kaynaklanıyor. Evet. Ee, aynı şekilde burada mal kaçırma olarak da diyelim ki 10 liralık bir şeyi 1 e, liraya satıyor ise düşük bir fiyata satıyor ise hı hı. burada gaye o malı aslında diğer kişiye bir şekilde vermektir hı hı. ama bunu e, karşılıksız olarak verdiği zaman bazı sıkıntılar olacağından dolayı bunu satış şekliyle yapıyor ve bunu e, satış şekliyle sattım aldım tarzıyla evet. karşı taraf onun mülkiyetini intikal ediyor böyle bir durum tespit ediliyor ise Tabii ki e, kişinin, varislerinin e, burada müdahil olma hakları vardır. Hmm. E, İslam Mahkemesi'ne meseleyi başvurarak gerçekten o malın reel değerine mi satılmış yoksa fahiş dediğimiz yani bu şekilde bir aldanma söz konusu olmaz. Böyle bir şeye mi satılmış hmm. ona göre değerlendirilerek hüküm verilir. Ama tabii ki burada bir genellemeden daha ziyade dediğimiz gibi bu şahıslar öncelikle niye böyle bir şey teşebbüs edilmiş? Bulmak Belki de e, o genelde ikinci eş için bu oluşabiliyor. Hı -hı. E, o kadına diğer çocukları yani bir şey vermeyecekler. Malda oysa hakkı vardır. Hı -hı. Yani bir iki kadın kocası vefat ettiği zaman belki o kadın ikinci eş olsa dahi kocasının malına varistir, mirasçıdır. Hı -hı. Ve kadının, adamın çocukları varsa sekizde bir, çocukları yoksa dörtte bir oranında mirastan pay alması gerekir. Evet. Bu kadarına acaba düşmüyor mu? Yani o bırakılan daire veyahut da ne ise bunu hesap ederek ona göre hareket etmelerini tavsiye ederiz. Evet hocam Allah razı olsun. Bir diğer e, sorumuz. Biri... Müsaadenizle Buyurun yani hocam. E, hiçbir şekilde bu kadını mağdur etmemekte asıldır. Çünkü hı hı. E, genel itibariyle bu ikinci evliliklerde yani adam yaşlılık döneminde ona hizmet etmesi için hı hı. alınmış gerçekten de belki hizmet etmiştir. Gerçekten ona iyiliğe dokunmuştur. Bir hakkı vardır bir üzerinde. Bir hakkı da vardır. Evet. Ve çocuklar da buna bir vefa evet. olarak da çünkü neticede babaları o haldeyken evlenmemesi durumunda, evet. yani ona bir hayat arkadaşlığına alınmaması durumunda bu çocuklara bir külfettir. Gelinlere bir evet. külfettir. Onun ihtiyacı bir şekilde görülmesi gerekir. Evet. O yüzden bu halde olmaları durumunda çocukların babalarına karşı olan vefayı bir nevi o üvey anneler diye tabir ettiğimiz kişilerde göstermesi göstermesini Üvey de olsa bir annedir yani sonuçta. Evet. Değil mi hocam? Ona göre de bir saygı hürmet Tabii göstermeleri ki. lazım. Ee, bir başka sorumuz bir insan küfre düşmüş olabilirim diye düşünse ve ardından açıktan kelime-i şehadet getirse bu insan imandan şüphe etmiş olur mu? İmanda şüphe etmek nasıl olur? O ilk küfre düşmüş olabilirim düşüncesine vesvesedir deyip geçmek mi lazım? Bu eğer imandan şüphe etmekse insan küfre düşüp düşmediğini hiç düşünmemesi mi lazım? Çok yani detaylı soru. Yani sorunun mahiyetinden anlaşıldığı üzere Bayağı bir kardeşimiz, vesvese var. vesveseli kardeşimiz evet. e, aslında vesvese bir hastalıktır. Hı hı. Tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. E, bu kardeşimiz önce bunun bir hastalık olduğunu kabullenmesi ve bunun üzerine gitmesi hı hı. ki buna dair e, fıkhi ibareler de vardır yani namaz kıldınız acaba namazımı kıldım mı, mı kılmadım mı veya eksik mi kıldın tam mı kıldım diye o, her daim vesvese mi? olması evet. durumunda bu şeytandandır. Ee, o konuda e, hadis-i herif ümmetinlerinde şeytan sen kendi işine bak. Gerçi şeytan işi budur ama <gülüyor> e, ben namazım oldu, seni ilgilendirmez, sen kabul edecek olan sen değilsin şeklinde. Onun üzerine gide gide ancak e, kişi bunu yener. O yüzden yani ben iman, acaba imandan çıktım mı? Eyvah bunu dedim diye imandan çıktım. E, bunu düşünmemem mi lazım? Bunu düşündüm mü imandan çıkar şeklinde? kişinin, şeytanın kişiye vermiş olduğu vesveselerdir. Böyle evet. bir şey geldiği zaman ne münasebet ben Müslümanım, muvahhidim diyecek yoluna devam edecek. Kelime-i şehadet getirmesi, tekrar tekrar onu telaffuz etmesi, evvelde imansız olduğunu tescillemiş olmaz. Evet. Ee, hala imanlıdır ve o imanda sebat üzerinedir, Hı. devam etmiştir. Ee, ve bunu defalarca da tekrar etmesinde mahsur yoktur. Hatta güzel bir güzel şeydir. Bir şeydir. Ee, ama bunu vesvese haline de getirmesin. Dediğimiz gibi vesvesenin üzerine gitsin. Sadece bu imani konularda değil, bu amelde de oluyor. Kişi saatlerce abdest alıyor, saatlerce banyoda kalabiliyor veya ne bileyim defalarca aynı namazı kılabiliyor. Evet. Bunlardan hakikaten yani zor bir hastalıktır, kaçınılması gerekir. Böyle bir durum olduğu zaman dediğimiz gibi işin üzerine gideceksin <gülüyor> ve ben benim namazım oldu. Hatta bize geldikleri zaman bazen bakıyorum böyle adam sual soruyor, cevap veriyorsun. Bir daha soruyor, aynı soruyu farklı şekilde evet. soruyor. Yine cevap veriyorsun, bakıyorsunuz bir daha Bak soruyor. Anlıyorsunuz ki bu vesvese. Ona diyorsun, diyorsunuz ki, senin ilk yapman gereken vesveseyle alakalı bu sualde Hı -hı. daha kimseye soru sormayacaksın. Evet. Oldu bitti diyeceksin. Kendi içinde bitireceksin. Bitireceksin. Olabilir. Yani bunu sen soru sorman, hocam bir tane daha sorabilirim. Yok sormayacaksın. Evet. Niye? Çünkü sorman her daim ikinci bir soruyu, üçüncü soruyu. Hı -hı. Bu vesvesenin depleşmesine vesile olacak. Evet. O yüzden bu soru da sormayacaksın. Kesinlikle. Bu iş bitmiştir. Benim namazım oldu veya işte orucum oldu, abdestim oldu diyerek o işin üzerine gideceksin. Zikir yapmak güzel bir şey aslında. Devamlı kelime-i getirmek veya kelime-i tevhid okumak. Efendi Hazretlerimiz zaten iki kelime konuşsa, arada boşluk bulsa evet. e, bir la ilahe illallah dermiş. Tabii. E, Cübbel hocamızdan yine bir sohbetinde duymuştuk. Bizlerin de yine bu hal üzere olmasında yine fayda var. Ama yani burada imani var. şüphe evet. tarzında değil. Hı hı. Zikrullah her daim kalbimizde olması, dilimizde hı. olması ki dilimizde fazlasıyla olması bunun kalbe endeksenmesine de vesile hı. olacaktır. Kesinlikle tabii. Hocam. İnşallah. Ehlullah da bu şekilde olduğunu görüyoruz. İnşallah. Bir diğer sorumuz. Hocam Şafi'ye göre kıyılmış bir nikahta 3 talak şüphesi durumunda bu yuvayı kurtarabilmek niyetiyle nikahta bulunan veli namaz kılmayan kişidir. Elinin fasık olması sebebiyle nikahın baştan kıyılması caiz olur mu diye sormuşlar. Aslında bu konuyu biz daha önceden defalarca Hı. işlemiş idik. Bu konu genel itibariyle bir erkek hanımını 3 <gülüyor> talakla boşadığı zaman e, bununla tekrardan evliliğin devam etmesi için ne yapabilir ve reçetelerden bir tanesi olarak sunulan bir Hı. meseledir. İşte ya 3 talakı bir mecliste evet. verildiği zaman bu bazılarına göre tek talaktır, evet. e, bidattır, haram olduğundan dolayı ki hakikaten bidattır, evet. haramdır, günahtır ama dört mesele göre geçerlidir. İbni Teymiye, İbni Kaym-ül gibi zavata göre e, bunların tek talak olduğu ifade edilmekte. İşte bu görüşleri yansıtarak onunla fetva vermek e, veyahutta da işte sizin ilk nikahınız kıyılma esnasında hanefi kurallarına göre kıyılmış olsa da şafi kurallarına içermemiş olabilir. Hmm. E, çünkü şafi mezhebinde nikahta aranan öyle bazı şartlar vardır. Öyle. Bu şartların başında gelen hmm. veli olması. Yani kız kendini evlendiremez. İlla ki kızın hmm. velisi nikahta akit Olur. olmalıdır. Akdi kıyan kişi olmalıdır. E, ve velide aranan özellikler vardır. Veli asla fasık olmamalıdır. Hmm. E, şahitlerin de fasık olmaması gerekir. Hmm. Hatta e, Halil Günenç hocamız da e, bu konuları okurken e, demişti ki, nikah babında nikah akdedilirken işte tövbe istiğfar edilir. Cemil hatalarımıza estağfurullah Hı. denir. Bu manada bir tövbe e, kişinin evvelki günahlarını iptal eder. Hı. Gerçekten bir tövbe. Bu kişinin bu tövbesi şahitler için geçerli olur. Hı. Diyordu şafi fıkhında. Ancak veli için tövbede bir sene istikrar şartı vardır diyordu. Yani tövbe istiğfar ettikten sonra hemen hadi gel akdedelim Yok bu aktin geçerli olabilmesi için bu haldin sende bir sene kalması gerekir. Ee, bu da tabii ayrıntı. Ben bizatihi şafi ibarelerinden bunu görmedim, okumadım ama hocamız bize bunu naklediyordu, evet. aktarıyor idi. Ee, o yüzden bu e, şafi mezhebinde kurallar biraz daha çetin oluyor. Evet. Yine hakeza evlilik esnasındaki sigası da önemlidir. Yani tezviç ve tenkih kelimelerinin kullanılması, hmm. aldım verdim gibi ifadelerin şafi e, mezhebine göre nikah için yeterli olmayacağı hmm. e, de bir meseledir. O yüzden deniyor ki bir erkek eğer hanımını e, bu üç talakta boşadığı zaman bu kişi şafi kadısına gönderilir. Bakar Şafii kadısı eğer bu kişinin evvelki nikahı yani nikah akdedilirken Şafii kurallarına göre e, kıyılmamışsa zaten sizin nikahınız Şafii mezhebine göre yoktu. O zaman senin bu boşaman da geçerli bir boşama değildir. Hı. Yeniden Şafii mezhebine göre nikah kıyarsın ve aile, da, aile saadetine devam edersin. Hı. Bu gerek Hanefi kaynaklarında da vardır ki i̇bn Abid'in bu konuda bir matla açmıştır. Hı hı. E, Şafi kaynaklarında da vardır. Ancak her iki mezhepte de bu konu iktilaflıdır. E, Şafi fıkhında da bunu tasvip etmeyenler, Hanefi hı hı. fıkhında da bunu tasvip etmeyenler vardır. Çünkü siz e, bundan sonraki hayatı kotarabilme adına bundan önceki hayatı iptal, i̇ptal ediyorsunuz. Ediyorsun. E, bu bir sıkıntı. Gerçi orada cevaben deniyor ki işte hadi bir meseledir. Bundan önceki işte Şahanefi mezhebi adına göreydi. Şimdiden sonra ise Şafi mezhebi adına göre. Bazı hoca efendiler bu konuda fetva veriyorlar. Ki dediğimiz gibi kitaplarda buna dair ifadeler var. Hı hı. Ama e, İsmaila fetva kurulu olarak e, diğer hoca efendilerle de yaptığımız istişarelerde e, bu farklı yerlere gitmesine vesile olacağı için bunun doğru olmadığını e, normalde nikah kıyıldıysa bu nikah geçerlidir. Ve dolayısıyla adam eğer hanımını boşadıysa da bu boşamada geçerli olacaktır. Evet. Bir daha bu manada geriye dönerek işte sen şafiye göre kıydın, hanefiye göre kıydın şeklinde bir irdelemenin en azından fetva bazında evet. vermediğimizi evet. doğru olmadı veya oldu demek yani dediğimiz gibi yani aslı olmayan bir şey değil Hı -hı. kaynaklarda vardır fetva veren hoca Efendiler de olabilir evet. ama tartışmalı bir mevzudur ve taşın altına bu manada elimizi koymakta pek istememekteyiz. Evet. O yüzden diyoruz ki, talak verdin iş bitmiştir ama farklı efendiler fetva verir, dilersen onlara sorarsın, o doğrultuda istersen hareket edersin. Bir de şöyle bir şey vardır, yani Şafi fıkhına göre de, Hanefi fıkhına göre de eğer nikah tescillenmiş ise bütün mezheplere göre bağlayıcı olacaktır. Hı hı. Ee, ve bu resmi olarak da tescillenmesi, resmi nikah olması da bir nevi mevcut olan nikahın tescillenmesidir. Evet. Tabii burada şer'i bir tescil midir değil midir tartışması olabilir. Evet. E, bu tartışmadan e, göz yumarak yani bu tartışmaya bakmaksızın da meseleyi değerlendirenler de vardır. O yüzden eğer deniyor ki resmi nikahınızda varsa artık Şafi'ye göre de e, tekrardan sil baştan yapma imkanımız yoktur diyenler de Hı. var. O yüzden e, dediğimiz gibi tartışmalı Dikkat bir mevcudur. Belki bu. genelleme olarak fetva verilmez ama bireysel olarak bu hale düşen kişiler Hı. şahsı adlarına bunu uyguladıkları zamanda da e, tabi şartlarına uygun bir şekilde uyguladıkları zaman ve bu manada fetva verenler olursa da onlara bir şey demeyiz. Evet. Ama biz kurum olarak buna fetva vermiyoruz. Çünkü şu sonuçları da görüyoruz. Bazen bakılıyor ki nikah akdedirken duyuyoruz ki aman kızın velisi orada olmasın olur ya yarın öbür gün bir boşanma şey olursa bu yapılır. Yani bir şey daha kurulmadan yıkılma Bitimesi. planları yapılıyor ve yıkılması durumunda nasıl tekrardan geri bina ederiz. Evet. Oysa e, burada tamamıyla boşanma tabirini bir erkeğin kullanmaması, Hı -hı. bu konuda ciddi olması, e, yani şakanın yapılamaması gereken yerlerden biri olduğunu e, her daim vurgulamak gerekir. Evet. E, çünkü hakikaten bu niye mevla boşanma işini erkeğe vermiştir de kadına vermemiştir? Hı -hı. Bu bir yani burada bir yatan bir mana vardır. Erkek e, daha akli düşünebilir, evet. kadınlar daha duygusaldır, Hı -hı. daha hissidir. Onların yaratılışı böyledir. Hı -hı. Yani o onlar için bir noksanlık değil. Evet. Yaratılışta kadınlar duygusaldır. E, hissi hareket edebilirler. Bu manada bir anda yuvayı o, yıkabilirler. Evet. Bir anda yuva yapabilirler. Hmm. Ama erkeklerin e, bir kaygimlik olma vasfından dolayı, idarecilik olma vasfından dolayı Mevla onların e, yani erkeklere vermiş olduğu özellik hasebiyle yuvayı e, kurmada nasıl ki ta çift taraflı bir irade varsa yuvanın yıkılmasında erkeğin iradesine bağlamıştır. Evet. Çünkü erkek <gülüyor> akli düşünerek öyle evet. eften püften meselelerden dolayı yuvayı yıkmaz. Çünkü evet. neticede yuvanın maddi külfeti de ona dönmektedir. Evet. Bunun yıkılması durumunda bu külfette en fazla zararı çekecek bir tanesi erkektir. Evet. Bunu düşünmesi gerekir. Ama kişi bunu düşünmeyerek e, yani adeta kadınların yapacağı bir halde e, ufak bir meseleden kızla hemen boşuyorum ediyorum şeklinde tabirler e, çok yanlıştır. Rabbim bu halden cümlemizi muhafaza tamam, eylesin diyoruz. Tabii Görünün... Bunun arkasında da aslında biraz da bilgisizlik yatıyor, Maalesef. cehalet yatıyor. E, bu konularda e, ciddi manatta bilgi edinmemekten kaynaklanıyor. Hı. O yüzden e, sohbetler, e, dersler güzel şeylerdir. Hı. Ama e, daha özellikle yani sohbetlerin yanı sıra ferdi olarak olur ya kişilerin iş hayatı vardır, evlilik hayatı vardır. Cami hocasına giderler. Akşamları işte veya haftada bir gün, iki gün. Hocam biz de bir ilmal dersi yapalım. Evet, evet. Ee, i̇şte ne bileyim namazda, hacda, oruçta, zekatlı bununla alakalı, aile saadetiyle alakalı, ahvale şahsiye dediğimiz e, nikah hukuku, aile hukuku, karı koca hakları nelerdir şeklinde sorgulamaları. Özellikle adab, maaşeretle ilgili evet. de, değil mi hocam? Bu manada dersler talep edilir. Evet. Çünkü hani derler ya bakkal dükkanını çalıştıran müşteridir. Hı -hı. müşteri varsa bakkal dükkanı çalışacaktır. Çalıştır. Hocaları da çalıştıracak olan cemaattir. Cemaatin böyle bir talebi Hı -hı. olursa elbette o hoca efendiler de onlara bu manada hizmet verecektir. Evet. Yani sohbete gidersin güzeldir. Sohbetten manevi olarak feyizlenebilirsin. Hı -hı. Sohbette anlatılanlardan maddi olarak da istifade edebilirsin. Hı -hı. Ama daha fazla senin e, bireysel olarak hayatına yansıyacak mesaili öğrenmen daha eczemdir. O yüzden bunun talebi olmanız gerekir, talip olmamız gerekir. Akşam dersleri, veya haftanın belli günlerinde dersler şeklinde bunu araştırmak, bu manada halakalara katılmak gerekir. Yani ben inim adamı değilim, ben hoca değilim. E, hoca olan kişiler hoca derslerine girer. Hoca olmayan kişiler de onlara hitap edecek illaki dersler Hı, vardır. vardır. Bunu öğrenmek gerekir. Evet hocam. Bir e, diğer sorumuza devam ediyoruz. Hocam berber dükkanında müşterilerime tıraş hizmeti veriyorum ve aynı zamanda parfüm satışı e, yapıyorum. Parfüm satmamın dinen hükmü nedir? Satmak caiz değil ise kazandığın para haram mıdır? Özellikle de bu parfümlerde alkol de yer aldığı için arkadaşlarımız Parfümlerde özellikle spreyli olanlarda yani fısfıslı olabilmesi için çözertici olarak etil alkolün kullanıldığını bilmekteyiz. Evet. Ki etil alkolde kimyasal olarak elde edilen bir alkoldür. Hı hı. Peki bunun konumu nedir? Bu konuda Hanefi mezhebinde tartışmalar olmasıyla beraber e, diğer ulemaya göre alkol hem necistir hem de haramdır. Evet. E, dolayısıyla necis olan bir şey kişinin üzerine sıkması da doğru bir şey değildir. Hı -hı. Namazına mani olacaktır eğer belli bir miktardan fazla olursa. Evet. Ancak Hanefi mezhebine göre tercih edilen görüşe göre alkolün içilmesi haramdır. Şarabın haricinden bahsediyoruz. Hı -hı. Şarap zaten hem haramdır hem necistir. Hakkında nas vardır. Evet. Ama bunun madasında Hanefi fıkı ee, onun haram olmasını ayrı değerlendiriyor, necis olmasını ayrı, ayrı değerlendiriyor. değerlendiriyor. Hmm. Yani bir şeyin haram olması necis olmasını gerektirmez. Evet. Hatta e, Ömer Nasuhu Efendi e, bu konuları irdelerken İlmi halinde bir misal veriyor. Nice zehirli otlar vardır veya günümüz tabirle uyuşturucular hmm. vardır. Bunları kullanmak haramdır. Ama bunlar necis değildir. Yani kişinin evet. cebinde olsa, namaz kılsa namazına mani olmayacaktır. O yüzden haram olması Ayrı bir şey, necis olması ayrı bir şeydir. Hı hı. Alkolü de bu şekilde değerlendiriyorlar. Alkolü tüketmek, içmek haramdır. Ama bizatihi kendisi Hanefi fıkhında tercih edilen görüşe göre necis değildir. Şarabın dışındaki Dışındadır. alkollerden evet. bahsediyoruz. Dolayısıyla bu etil alkol veya metil alkol, ki metil alkolün bildiğim kadarıyla sağlık Sağlıklısı açısından da sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Evet. Ama özellikle etil alkol kullanılıyor. Bu gıda olarak kullanılmadıktan sonra sadece vücuda sıkılması veya kolonya gibi ele dökülmesi dediğimiz gibi Hanefi fıkında buna fetva vardır. Evet. Ama Şafi mezhebinde ve Hanefilerde de fetva vermeyenlere göre bundan kaçınılması tabii ki ihtiyattır. Hı hı. Çünkü necis gözüyle bakanlar da vardır. Bir de şöyle bir ayırıma gitmek gerekir. Hanefi mezhebine göre şarap ve diğer içecekler ve alkol. Hı hı. Şarap Zaten haramdır, necistir. Onda herhangi bir tartışma yoktur. Evet. Diğer alkollü içeceklere geldiğimiz zaman onlar için de necis hükmü söylenir Hanefi fıkhına hmm. göre. Yani biraydı, rakıydı veya bu emsal diğer şarabın dışındaki e, içme gayesiyle üretilmiş olan alkol, alkol. içecekler. Evet. Ama kolonya parfüm emsali kozmetik yani ee, i̇çme gayesi veya tüketme yani yeme gayesi değil de sürülme veya da vücuda e, bir koku Bahat verme de. gayesiyle veya e, özellikle dezenfekte de bu kullanılabiliyor. Hı. Bu gaye olması e, içindeki o halkunun necis olmadığı hükmünü ki Hanefi fıkhında var olan bir görüştür bu. Bu manada fetva verilebiliyor. O yüzden netice olarak ez cümle olarak diyoruz ki, Kolonya olsun, parfüm olsun veyahut da işte bu biraz önce bahsettiğimiz hijyenik temizlediklerle alakalı olsun. Alkolün kullanılması e, Hanefi fıkhına göre caizdir. Ama e, diğer mezheplerde yine necis olduğu için kaçınılması ihtiyattır. Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam bu araca aralar iyice yayılan bir olay olan. Eşler hanımlarını bir yerde çalışıyor durumda gösterip sigortasını kendisi ödüyor. Devlet bu kişiyi gerçek çalışan olarak gördüğü için hamileliklerinde özel izin ve belli bir para veriyor. Bu durumda bayanların almış oldukları bu para haramdır. Sigorta konusu ki bu konuyu da aslında biz defalarca işlediğimiz konulardan evet. bir tanesidir. Devlet sigortası olarak meseleye baktığımız zaman biz taavün gözlüğüyle buna caizdir demiştik. Yani yardımlaşmaya dayalı ve bir de mecburiyet olması, zaruret olması. Çünkü sağlık özellikle Hı -hı. ve sağlık hizmetleri her bir birey için olmazsa olmaz olan, vazgeçilmez olan bir hizmettir. Bir de olmadığı zaman borçlandırma yapılıyor şu anda öyle evet. bir şey çıktı. Şu anda da biraz daha tabii evet. ki Mecburiyar mecburiyet harika. haline gelmiştir. O yüzden eğer bu manada kişinin bir istifadesi yoksa, yani hiçbir şekilde e, sağlıktan istifade edemiyor, bir yer yerde de çalışmıyor, e, bu kişiler hakkında yalan beyan olmaksızın, e, ki bildiğimiz kadarıyla şu anda ona da ihtiyaç yoktur, devlet her bir şahsı belli bir prim mukameyinde zaten sigorta, sigorta yapıyor. yapıyor. E, ama onun haricinde zaten bir kadın evli ise kocasından, evli değil ise babasından istifade edebiliyor, hı hı. sağlık açısından evet. istifade edebiliyor. O yüzden bunun artı ekstra olarak ben de emekli olayım tarzında bir yerde sigorta yaptırması e, çalışmadığı halde hmm. kendisini çalışarak e, göstererek yani bu hem de yalan beyan olacaktır. Evet. Bu şekilde bir işleme gitmesinin doğru olmadığını ki biz daha önceden de dillendirmiştik. Evet. E, çünkü e, bunu meşru kılan e, zaruret o kişi hakkında yoktur. Hmm. O zaman bu kadının e, prim vermesindeki gayene tamamıyla maaş alma para Oysa sigorta sistemini caiz görmeyenlerden e, en bariz olarak ifade ettikleri paraya mukabil para alındığı için hem ribel fadil hem de riben nesa olması. Hmm. Yani bir akit var ortada. Siz para veriyorsunuz. Alacağınız şey meçhuldür. Evet. Veya alacağınız şey paradır. Hmm. Para parayla trampa e, olduğu zaman bu bir sarf vaktidir. Sarf vakti inceşi, eşitlik ve peşinlik aranır. Eğer evet. aynı cinse. Burada e, bir kere vade olduğu için e, peşinlik yoktur. Bu ribennesadır. Bir de verdiğinizden daha fazla alma durumu vardır ki genel olarak böyledir. Bu da ribelfadıldır. Ee, bu manada problem yani caiz olmamasını evet. gerekli kılan e, sebepler. Oysa e, sigortaya fetva verenler ise bunun zaruret olduğu için, ihtiyaç olduğu Hı -hı. için ki bu bayan için böyle bir zaruret söz konusu değil. Dedik ya ya kocasından ya babasından istifade edebiliyorsa o zaman artı bunun bir daha bu sisteme girmesi doğru değildir. Özellikle dediğiniz gibi işte maaş için ya da eşim vefat ederse bana dair ayrıyetten bir daha maaş Oysa eşi şeklinde. vefat ettiği zaman eşinin maaşı ona yine ona kalacaktır. Veriliyor. Yine evet. ona verilecektir. O yüzden bunu tasvip etmiyoruz. Doğru olmadığını söylüyoruz. Evet hocam. Ee, bu soruyla birlikte kıymetli izleyenlerimiz ilk bölümümüzün sonuna geldik. Ee, kısa bir araya gidiyoruz. Aranın akabinde inşallah yine sizlerden gelen sorularımızı cevaplamaya devam edeceğiz. Kıymetli izleyenlerimiz ikinci bölümde İlmi Alp programımızda sizlerden gelen sorularımızı cevaplamaya devam ediyoruz. Hocam bir başka sorumuz. Hocam ben bütün akrabalarımdan borç para istedim ama hiç kimseden alamadım. Onun için bankadan faize para çektim. Çok da pişmanım cehennemi boyladığımı biliyorum sonuna kadar cehennemde kalacak mıyım diye sormuşlar hocam. Ehli sünnet akidesine göre amel imandan bir cüz değildir. Evet. E, i̇man inanç esaslarıdır ve inanç esaslarında kişinin şek ve şüphesi olmadan kalbi tasdikle beraber inanıyor ise bu kimse iman dairesi içindedir evet. ve müslümandır. Ameli olarak problemleri olsa da hı hı. yani varsayalım haram olan bir şeyi işlemiş olsa da veya farz olan bir şeyi işlememiş olsa da bunların günah olduğunu bildiği halde yaparsa bu kişi günahkardır, fasiktir ama kafir değildir. Hı hı. ...ve cehennemde ebedi kalacak olan zümre de kâfirlerdir, Müslümanlar evet. değil. Günahkar olan Müslümanlar, ehli Sünnet akidesine göre günahı miktarınca Mevla dilerse yakacak, dilerse de belki bir yaptığı amellerden dolayı Mevla affedecek. Hı hı. Ama günahı bittikten sonra da cehennem, cehennemde ebedi kalmayacak, oradan çıkacak evet. ve cennete gidecektir. Bizim inancımız olması gereken inanç da budur. Hı hı. Dolayısıyla e, faiz büyük haramdır, günahtır. E, asla bir Müslümanın yanaşmaması gereken bir durumdur. Şartlar ne olursa olsun yani bunu caiz kılacak, bunu meşru kılacak veya meşru gösterecek bir şart oluşamaz. Şartlar ne olursa olsun bir Müslümanın asla yanaşmaması gereken bir durumdur. Evet. Ama buna rağmen nefsine mağlup kalarak ve bunun haram olduğuna itikad ederek bunun günah olduğunu bilerek yaparsa bu kimse günah işlemiştir ve büyük günah işlemiştir. Hı hı. Bundan dolayı yapması gereken bir takım işlemler vardır. O faizden kurtulması, tövbe istiğfar etmesi, ağlaması, sızlaması. Ama dediğimiz gibi bu kişiyi iman dairesinden çıkarmayacaktır. Evet. E, hatta şöyle söyleyeyim. İman amelle alakalı değildir. Bir insan faiz yemese de faizle hiç işi olmasa da ama faiz haram olmaz olmaz desin. ve Faiz haram değildir günümüzde en azından faizsiz ekonomi olmaz. Hı hı. Dolayısıyla İslam her ne kadar öyle deseydi, o o zamanda bu zaman değildir şeklinde Allah muhafaza ifadelerde bulunsun, bu kimse iman dairesinden çıkar. Her ah, ne muhafaza. kadar faiz yemiş olmasa bile. Evet. Yani bir insanın müslüman olabilmesi için, mü'min olabilmesi için, ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا hitabına e, kendisine yöneltilebilmesi için bu kimsenin, Kur'an-ı Kerim'in iki kapak arasında ne varsa hepsine inanması gerekir. Evet. Ancak bir insanın küfre girebilmesi için tamamını inkar etmesi gerekmez. Belki Kur'an-ı Kerim'den sadece bir harfi Kur'an olduğu için inkar etmesi bile o kimsenin iman dairesinden çıkmasına sebeptir. Evet. Bu tamamıyla akidedir, inançtır. Hı hı. Ama amel böyle değildir. Amel onun işleyişidir. Tabi bu bizi rahavete düşürmemelidir, yani benim elhamdülillah imanım var ama ameli kusurlarım var, günah işliyorum, namaz kılmıyorum, Allah muhafaza şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum ama bunların günah olduğunu biliyorum. Ama elhamdülillah ki ben müslümanım diyerek kişi rahavete düşürmesin. Evet. Çünkü şu anda belki müslümandır ama son nefeste o imanı muhafaza edeceğine dair kimsenin elinde garanti yoktur. Evet. Nitekim o ameller, o ibadetler imanı bir nevi muhafaza altına alacak olan kalkanlardır. Hı hı. Yani bir de şu da ben cehennemde işte günahım kadar yakalanırım sonra çıkacağım. Onu çok düşünüyor, Bu söylüyorlar ya. Bu çok yani. yanlış bir itikat, çok yanlış bir düşünce. Yahudilerin Allah muhafaza dediği gibi biz cehennemde birkaç gün kalacağız. Niye? Günahımız birkaç gün. Orada bir an bile kalmaya tahammül edemememiz gerekir. Yani Müslümanın cehennemde ne işi var düşüncesinde olmamız gerekir. Evet. O yüzden Rabbim bizi o hale düşürmesin. Tamam. Ee, günahımız olabilir ama günahtan derhal tövbe edeceğiz ve hiçbir zaman e, tabi ki umudumuzu yitirmeyeceğiz ama Umutsuz tamamıyla de da kendimizi de umutsuzluk bir halede evet. düşürmeyeceğiz. Ee, benim kurtulduğum şeklinde de tam manasıyla benim her şeyim bitti de demeyeceğiz. Evet. Bu ikisi arasında bir yol izlememiz gerekecektir. Netice olarak e, bu kardeşimiz faize düşmüş büyük günah işlemiştir. Derhal bundan vazgeçsin. ...bunu ne şekilde telafi edebiliyorsa telafi etsin... Hı. ...ama e, ben cehennemde ebediyim şeklinde bir düşünce değil... tövbesi şifar etsin, imanını muhafaza etsin... ...ve bundan sonra bir daha bu gibi hatalara düşmemeyi kastetsin, azmesin. azmetsin. Evet hocam. Bu şekilde düşünmek e, ne kadar doğru peki hocam? Hani ben cehennemi boyladım artık, e, bundan sonra bir şey yapmayayım demek... ...veya bazıları mesela Allah muhafaza öyle sözler kullanıyor ki... ...ya işte ne yapacağız artık, cennetlik bir şeyimiz yok... ...cehennemde birbirimizi yelleriz falan diye sözler de kullanıyorlar hocam yani. Aslında Dalga konusu haline de getiriyorlar. Bu imandaki kişinin zafiyetinden kaynaklanan ifadelerdir. Evet. Yani cehennemin ne olduğunu, cennetin ne olduğunu, ahiret aleminin ne olduğuna dair belki bir bilgi var ama... ...burada tam bir künhüne vukufiyet evet. yok. Yani bir priz, bir fiş düşünelim. 220 volt elektrik Hı. var. Hiçbir zaman ya ben nasıl olsa yanmıştım buraya bir parmağımı sokayım diyenini gördünüz mü? Ya. Biliyor ki o elektrik onu çarpacaktır. Evet. Yani elektriğe imanı vardır, inancı vardır. Orada oysa, bile var değil mi hocam? Oysa yani. bizim ahirete inancımız, elektriğe olan inancımızdan daha fazla olması gerekiyor. Evet. Yani biz bir elektriğe karşı olan inancımızdan dolayı parmağımızı oraya sokmuyorsak hı. veya elektrikle bir işimiz olduğu zaman işte ona iletken olmayan bir takım alet ve edevatla ona tutuyorsak ki bu elektriğe olan inancımızdan kaynaklanıyor. Hı hı. Ona tutmamız durumumuzda bizi yok edecek veya bizi zarar verecek veya bizi öldürecek buna imanımız var. Bu imanımız bize ona karşı bir takım hal ve hareketler takınmamızı gerektiriyor. Ahirete olan imanımız, Allah'a olan imanımız niye bizi düzgün bir hayat şeklinde yaşamamızı gerektirmesin ki? O yüzden işte cehennemde beraber birbirimize ağırlarız. Allah muhafaza bu, ona karşı olan imandaki zafiyetten kaynaklanır. Rabbim bu hale düşmekten Amin. cümlemizi muhafaza etsin. Amin inşallah. Bir diğer e, sorumuz hocam açtığımız şirket ekonomik ve şahsi hatalarından dolayı iflas etti. Şirketin e, birçok kişiye ve firmaya borcu var. Bu parayı ne olursa olsun ödemek istiyorum. Ancak maddi imkanım yok. Şu an geçimimi dahi zor sağlıyorum. Paraları ödeyebilmek için e, çok uzun bir zaman alacak. Bu süreçte kul hakkında ne yapabilirim? Bu konumda ölüm veya parayı ödeyemeyecek konumda sakatlanırsam durumum ne olur? Etrafında parayı ödeyebilecek kimse de yok demişler. Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor ki Bukhara hadis-i şerifidir. من أخذ أنوال الناس يريد أداأهى اتلى الله kim ki ödeme niyetiyle borçlanırsa Allahu عزي illaki إلا ki ona ödettirir. Evet. Dolayısıyla e, niyeti sağlam ise kardeşimizin Hı. ki başlangıçta bozuk olsa bile şu anda niyetini sağlamlaştırdığı zaman Rabbim inşallah ona imkan verecek inşallah, inşallah ödettirir. Tabii bu duygu içinde bulunması güzeldir. Bunun vicdani olarak rahatsızlığını yaşaması evet. güzel bir şeydir. Ama e, kendisinden alacaklı olan kimselere de durumunu arz ettikleri zaman ki onlar da bu kişinin bu halini gördükleri zaman illaki Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi وَنَا دِيرَ تُنْ لَا Yani bollaşıncaya kadar, eli serbestleşinceye kadar ona mühlet verme. Hı hı. E, ayetin hitabına da mazhar olabilme onlarda da mühlet vereceklerdir inşallah. Evet ve bunu matematiksel olarak hesap etmek doğru değil yani benim bu kadar borcum var ben bunu işte zaten ödeyemeyeceğim o zaman hepten gideyim şeklinde değil Mevla hiç hesap etmediği yerden ona bir imkan açar evet. ee, ki bunu çok da müşahede etmekteyiz ee, ben şahsım olarak ticaretle hiçbir zaman uğraşmadım hı hı. ama benim ailemin bütün bireyleri ticaretin içindeler ee, yine abim anlatıyordu bir tarihte iflas ettik bittik tamamıyla yok olduk dolandırıldık. O derece ki bütün mal varlığımızı satıyoruz. Yine Olmuş, borcumuz kapı. devam ediyor ve yiyecek hiçbir şeyimiz de yok. Ee, öyle hüzün, hüzünlü bir şekilde tabi burada bir parantez açmak istiyorum. Evet. <gülüyor> Diyordu ki abim o dönemlerde diyor daha ama feyizliydim diyor. Hmm. Ee, geceleri kabirlere giderdim. Ehlullah'ı ziyaret evet. ederdim. Ama insan varlılık içine düştüğü zaman maalesef, maalesef o feyizden de gidiyor. Yani insanın en e, aciz olduğu dönem kulluğunu en fazla izhar ettiği dönemdir. Evet. Ee, bu hakikatta Ama da bu işte çok fazla olması da iyi bir şey değil değil mi hocam? Evet. Yani benim anlamda. Diyor ki yine ben de bu haldeyken e, Efendi Hazretlerimiz işte camideydik diyor bir sofradaydık ben de Efendi Hazretlerimizin önünde oturuyorum. E, tabii konuyu hiç açmadım yani bir şey söylemedim. Efendi döndü e, elini işte omzuma koyarak veren de o alan da o dedi. Orada bir keramet gösterdi evet. Efendim Hazretlerimiz. Ee, sonra rahatlarsın, geçer şeklinde böyle bir konuşmada bulunuldu. Ondan sonra bana bir rahatlık geldi. Ama ben bekliyorum ki biri bana gelecek böyle bir poşet para, para getirecek. Edecek. İşte al diyecek, hadi git borçlarını öde. Evet. Öyle bir şey olmadı diyor. Evet. Ama öyle bir şey olmadı ama ne oldu? Elhamdülillah ne borç kaldı, ne bir şey kaldı. O mal mülkten hiçbir şey de satılmadı. Evet. Mevla bir imkan verdi, Hı. oldu. Ve nasıl oldu? Onun hesabını kimse, belli kimse bilmiyor. Evet. Allah Mevlam imkan verdi. Ee, ne bileyim bir dillerini bahane kıldı. Bir hani bir bereket de da... deniyor ya hocam mesela bin lirayla bazen bir ne bileyim bir kiranızı veremiyorsunuz ama yeri geliyor ki bin lirayla hem kira ödüyorsunuz hem fatura ödüyorsunuz hem çocuğunuzun geçimini sağlıyorsunuz. Yani böyle bir şey oluşuyor. Evet. Demek ki yine de hani dediğimiz o bereket kısmı evet. bulaşmış. Mevla yardımcı olmuş yani. Aynen o şekilde. O yüzden burada yani niyetimizi halis kılmak gerekir. Evet tabi ee, tabii borçlu kardeşlerimiz vardır. Ee, borç kötü bir şeydir. Evet. Rabbim onları derhal kurtarsın Amin. inşallah. Ama e, bu konuda da metin olsunlar ve yani çünkü müracaat edecek kapı bellidir. Kesinlikle. Mevlaya karşı e, inşallah müracaatımızı Hı. düzgün yaparsak Hı. ve sebeplerine de sarılırsak yani ben dua ettim. Sebeplerine sarılmayacağım değil. Sebeplerine de sarılacak. Evet. Mevlam inşallah o kişilere imkan verecek. Onlar da borçlarını inşallah, inşallah ödeyecek. Ne olursa olsun kuldan ziyade Mevla'dan istemek. Bir tane yine Allah dostlarından biri derdi. Rabbi bizi muhtacına muhtaç eyleme. Muhtaç isek yalnızca sana muhtaç olalım diye. Evet. Aynı o şekilde biz Mevlamıza muhtaç olalım. Ondan isteyelim. İnşallah karşılığını verecektir bize. İnşallah. Bir diğer e, sorumuz. Hocam Kaynama özürlü 167 oranında. Özürlüğü ben de İstanbul'da kalıyorum. O denizle kalıyor. E, onun üzerinden araba alabilir miyim ve kullanabilir miyim diye sormuşlar. Özürlülerde belli bir miktarda vergi düşürmeler evet, bildiğim var. bildiğim kadarıyla bir vergi muafiyeti evet. var. E, devletin bir teşviki var. Hı hı. Burada bizim söyleyeceğimiz tabi ki de bu tamamen resmiyetle alakalıdır. Hı. Yalan beyanda bulunulmadıktan sonra yani siz halinizi olduğu gibi arz ettiğiniz halde size böyle bir imkan sağlanıyorsa bu imkandan istifade edilir. Evet. Ee, ama e, bazı şeyleri gizleyerek bazı şeyleri saklayarak sizi hakikatte vakayı anlattığınızda size böyle bir imkan sağlanmayacak. Ama hmm. siz gizlediğinizden dolayı veya olmayan bir şey olduğu göstererek bunu yapıyorsanız, tabii ki bu bir vebaldir, günahtır hmm. ve bundan elde edeceğiniz ne maddi kişiye helal olmayacaktır. Olabilir. O yüzden ben tabii şeyleri bilmiyoruz. Yani bunda kimlere kriterler nelerdir, konum nedir, o oh, konuda bilgimiz yok. Ama burada bu arkadaşımıza ve bu arkadaşımız gibilere söyleyeceğimiz, siz durumunuzu olduğu gibi arz ettiğiniz halde resmi kurumlara size bu imkan veriliyorsa istifade edersiniz. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam benim evlenmek istediğim bir kız var fakat bu kızın kız kardeşi benim süt kardeşim. Bu da nenemden geliyor. Yani nenem hem bu kızı hem beni emzirmiş. Bundan dolayı süt kardeşim oluyor. Süt kardeşimin ablasıyla evlenebilir miyim? Yani bu sual eden kişi erkek anladığımız evet, kadarıyla. Evet. Bunun babaannesi veya anneannesi hı hı. bir kızı emzirmiş. Veya bir erkek çocuğu emzirmiş. Hı hı. Aynı zamanda bunu da emzirmiş. Evet. Ve o emzirdiği kişi ki süt kardeşi oluyor süt bunun. Kardeşi oluyor. Onun ablası, e, ablası var. Veya Onu alabilir miyim? Evet. Sual bu. Evet. Şimdi burada bir kuraldan bahsedilir. Süt konusunda e, süt emen kişinin şahsı, süt emdirenin ise ailesi. Hı hı. E, dolayısıyla burada sizin yani bu bahse konu olan erkek için baktığımız zaman o Kardeşi kimse yani süt kardeşi kimse onunla bir süt bağ vardır. Hmm. Nineden kaynaktan bir evet. süt bağ vardır. Ama o kişinin gerek annesi olsun, gerek kız kardeşi, gerek ablası, gerek e, diğer teyzeleri, hmm. akrabaları bu erkek çocuğuda veya bu taraftaki kişiyle hiçbir irtibatı Yok. yoktur. Dolayısıyla onları almasında bir mahsul lazım gelmeyecektir. Yani. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuz da hocam bunlar üç sene önce Hristiyan bir e, hanımla evlendim nikah kıyacağım zaman ve öncesinde Müslüman olacağını hatta olduğunu söyledi ama iki öncesine kadar da Müslüman olmadığını eski devam ettirdiğini söyledi beni üzmemek için Müslüman olduğunu söylemiş e, bu durumda nikahımız düşmüş olur mu? Her şeyden önce Müslüman olan bir erkek Müslüman bir bayanla evlenmesi meşru olduğu gibi ehli kitap diye tabir ettiğimiz Hristiyan veya Yahudi bir bayanla evlenmesi de sahiptir. Sadece Hanefi ve Şafii mezhebinde farklılık olarak şöyle bir konu vardır. Hanefi mezhebine göre şu anda mevcut halindeki ehli kitap olması yeterlidir. Ancak Şafii mezhebine göre bulunmuş olduğu din, Hristiyan ise onun nasihhi olan İslam, işte Yahudi ise Musevi ise onun nasihhi olan İsevilik, Hristiyanlık gelmeden önce ataları o dinin mensupları olması gerekir. Yani varsayalım bir bayan düşünelim veya bir grup düşünelim ama bunlar Hristiyandır ama Hristiyanlık İslamiyet geldikten sonra bunlar kabul etmiş. Evet. Bunları ehli kitap olarak nitelendirmez şafi fıkı. Evet. veya bir Yahudi düşünelim. Gerçi şu anda Yahudilik bir ırhtır evet, ama bir inanç olarak bir Musevilik bir şey. olarak meseleye bakalım. Ancak bunların Musevi olmaklılığı Hazreti İsa geldikten sonra peygamber olarak gönderildikten sonra Devam ee, buna olsun. devam değil ya ondan sonra olsa, ondan evet. sonra bu işe girmiş Hı. olsalar veya İslam'dan sonra İslam geldikten sonra e, kendilerini Yahudi olarak atetmiş olsalar bu kimseler ehli kitap olarak bakılmaz Hı. şafi fıkhına göre dolayısıyla bu bölgesel olarak baktığımız zaman diyelim ki bir uzak Doğu bir Çin bu taraflarda veya bir Japonya'daki ehli kitap e, biliyorsunuz ki biliyoruz ki onların ataları daha önceden Budist'tir Budist, bu kişi sonra. veya bu kişinin babası sonradan bu dini tercih etmiştir Hı. Dolayısıyla şafi fıkhına göre bu ehli kitap olarak değerlendirilmez ve onunla nikahlanmak sahip değildir ve onun kestiği de helal değildir. Evet. Ama hanefi fıkhı burada biraz daha farklı düşünerek mevcut halinde eğer ehli kitap ise Yahudi veya Hristiyan ise onun e, nikahlanması kızlarının veya kestikleri meşru çerçevede olmak şartıyla e, yenilmesinde bir mahsurdan bahsedilmez. Tabi şunu da söyleyelim bir şeyin sahih olması, onu teşvik edilmesi mahiyetinde değildir. Evet. Yani ehli kitap bir bayanla bir Müslüman erkeğin evlenmesi sahiptir, Ama kerahattan hali değildir. Hmm. E, yani doğru bir şey değildir. Teşvik edilecek bir şey değil. Evet. Aksine teşvik edilmeyen bir durumdur. Ki tarihte bunun örneklerini görmekteyiz. Hmm. E, ki bu çocuğa yansıyan durumlar olacaktır. Eşler arasındaki sıkıntılara vesile olacaktır. Ondan gelecek soya da intikal edecek. Aynı şekilde onlara yansıyacaktır. O yüzden bu kardeşimiz yani doğru bir şey yapmamakla beraber ki ama inşallah o bayanın İslam'a girmesine vesile olur. İnşallah. Eğer gerçekten ehli kitap ise nikahları sahiptir. Şartları doğrultusunda yapılmış ise bu bayan hala daha Müslüman olmamış. Kocasını memnun etmek için Müslüman olduğunu ifade etmiş ama Hı. olmamış. İnşallah o koca da ona İslamiyeti hakkıyla tebliğ eder. Onun da İslam'a girmesi için Rabbim Dua aynız başka Yaşan. yapacak bir şey yok onun için. Yani burada binlere... nikah düşmüş diyemeyiz. Nikah düşmüş diyemeyiz. Evet. Yani de... nikah ehli kitap olarak kıyılmıştır. Evet. Ve bu bayan İslam'a girip çıkma gibi bir durumda olmamıştır. Olmuş. Eğer öyle olsaydı irtidad olacaktı ki zaten nikah bitecekti. Hı -hı. Öyle bir durumda olmamıştır. O zaman nikah şartları dolusunda devam etmesi durumunda devam ediyor kabul edilir. Evet. Burada tam tersi durumu da açıklayalım mı hocam? Bayanların Ehli kitap bir erkekle evlenmesi durumu O hiçbir zaman meşru değildir. O konuda ihtilaf dahi söz Yok. konusu değildir. Yani bir Müslüman bir bayan asla gayrimüslim bir erkekle evlenemez. Evet. O gayrimüslim erkek Yahudi, Hristiyan meclisi ne olursa olsun müsavidir. Asla bir Müslüman bayanın gayrimüslim bir erkekle evliliği zinadır. Başka bir şey değildir. Nikah diye bir şey söz Yoktur. konusu değildir. Evet bir başka sorumuz. Hocam otellerde çalışmanın hükmü nedir? Malum e, kısmen alkol de satılıyor bu otellerde. Ben otel muhasebesinde te tecrübeliyim ve şu an işsizim. Bana hep otellerden iş teklifi geliyor. Başka işte bulamadım. Acaba bu konuda nasıl davranmalıyım? Tabii her şeyden önce e, şu anda İslami otelcilik diye tabir edilen bir otel sektörü vardır. ve evet. da e, sahiplerinin hassas olması durumunda işte gerek içki durumu veya diğer gayrimeşru olayları da yapılmayan e, Hı -hı. oteller vardır. Bu gibi yerleri tercih etmesini söyleriz. Ama tabii bir maişeti temin etmek de gerekiyor, Çocuk çocuğunun. Evet. Veya bakmakla mükellef olduğu kişilerin maişetini temin etmekle de, de mükelleftir. O yüzden iş buluncaya kadar mevcut haliyle devam etsin. Hı -hı. Yani veyahut da böyle bir yerde çalışır. Ama yine de bulunmuş olduğu sektörde dahi yine İslam'ın haler gelecek şekilde değil. Yani muhasebe içki bölümüne değil de işte diğer bölümlere hı hı. şeklinde yapsın. Ama imkan bulduğu anda tamamıyla meşru bir iş sektörüne geçmeyi de gayret etsin. Evet. Yani tamamıyla mecburiyet itibariyle bulunsun bulunduğu yerde. Ama hı hı. o mecburiyetini karşılayabilecek başka bir şey arayışı içinde de olsun. Evet hocam. Bir diğer sorumuz çamaşır makinesine mikroplar çamaşırlardan gitsin diye sirke koyuluyor. Dinen uygu mudur? Yani sanki sirkeye bir hürmetsizlik olur mu şeklinde yani herhalde. Yani nimet olarak bakılıyor. Anladım. Için. Bu dezenfekte kastıyla konuluyor ise yani bir fayda sağlayacaksa olabilir. Evet. Bunu bir hürmetsizlik olarak adetmemek gerekir, saymamak gerekir. Evet. Gerçekten bu mahiyette ise yani bir fayda sağlayacaksa ki bildiğim kadarıyla silme olaylarında veya sebzelerin yıkanmasında da bu yapılabiliyor. Evet. Olabilir. Bir mahsuru yoktur. Bir mahsuru yoktur diyoruz. Hocam bir başka sorumuz ve son sorumuz bu da. Ee, namaz esnasında abdestimiz bozulsa ve namaz kıldığımız yerde abdest alacak bir imkanımız varsa namazdan çıkıp abdestimizi alsak tekrar namazımıza kaldığımız yerden devam edebilir miyiz? Ee, i̇mam ile cemaat arasındaki irtibat fıkıh kitaplarımızda değerlendirilirken üç başlıkta konu ele alınır. İşte evet. bir müdrik bahsi, mesbuk bir de lahik. Hı hı. Müdrik cemaatin imama ...baştan yakalayıp sonuna kadar beraberliğini devam ettirmesi. Evet. Mesbuk daha yani namazı evvelinde iptidasında imamı idrak edememiş... Hı hı. ...daha sonradan e, yani rekat kaçırmış olan kişi. Hı hı. E, lahik ise namazın evvelinde imamla beraber bulunmuş... ...ancak namaz içinde abdesti bozulmuş... Hı hı. ...ve bundan dolayı abdest alıp gelmiş ve rekat kaybolmuş. Ve geldiği zaman kaldığı yerden devam ediyor. da evet. lahik denir. Ve bunların belli hükümleri vardır. Sualde de ifade ettiğiniz üzere namaz içinde kişinin abdesti bozulsa e, ne yapması gerekir? Bu kişi e, minimum hareketler ile en edna hareketler ile abdest alıp da namazını kaldığı yerden devam edebilir. Hı hı. E, ancak bu çok ince bir durumdur. Şöyle ki ince bir durumdur diyelim ki 10 hareketle bunu yapabiliyorsa 11. hareketi yapması doğru değildir. Evet. Ee, ve bu bulunduğu ortama göre de değişebilir. Yani bazı camilerde e, su içeride olabilir. Hı hı. İşte Fatih Camisi gibi veya Bursa'daki Ulu Camisi gibi. Ama diğer yerlerde mesela söz gelimi bunu İsmaila Efendi İsmaila Efend İsmail Efend Camisi'nde düşünecek olursak üst kattan aşağı ineceksiniz, ayakkabılarınızı alacaksınız, çadırvana çıkacaksınız. Burada ciddi manada bir ameli kesiyor olacaktır evet. bu zor. Ama bayram namazı gibi böyle kalabalık ve dışarıda şadırvanın orada e, namaz o kılıyorsunuz. Esas, o zaman almanız daha basit olabiliyor. Ama tabii dediğimiz gibi bu fıkıhta vardır. Yapabilen kişi yapabilir. Hı hı. Ama bunu yapmak zor olduğu için bu kişinin en sil baştan namazın iade etmesini tavsiye ederiz. Evet hocam. Allah razı olsun. Son olarak dua bekleyen kardeşlerimiz var, dostlarımız var. Onlara ne söylemek istersiniz? Rabbim ister, Metin Muhammed'in sıkıntılarını bertaraf eylesin inşallah. Amin. Hayırlara vesile eylesin. İlim, amel, ihlas yolunda da bizlere daim eylesin. Amin. Amin. Ve kalplerimizde var olan müşkilatımızda halli tamam, inşallah. inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz bugün de vaktimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbim nasip kısmet ederse inşallah haftaya yine İnmal programımıza sizlerden gelen sorularımızı cevaplamaya gayret göstereceğiz. Sizler de yine sorularınızı inmaletdergül.tv.com ter adresinden bize gönderebilirsiniz. Acil durumlardaki sorularınızla lütfen İsmaila fetva hattını arayarak oradan da yine detaylı bir şekilde bilgiler alabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla Emanet olun. Hoşça kalın.